Topluma selam verilmeyeceği şeklinde mi? Evet. Biz onu söylemedik. Tam tersini söyledik halbuki. Tam tersi. Sen öyle anladım. Şimdi bidatçiye e, ve bidatine davet eden, bidatini ishar eden kimselere selam verilmez, alınmaz. Bu farklı bir mertebedir. Hatta günahı açıktan işleyen, mesela içki içmekte olan, kumara oynamakta olan kimselere selam verilmez. Onların yapmakta o fiil oldu o fiilden etmek amaçlıdır bunlar ama onun dışında sen adam biliyorsun ki aslında kumarbaz başka bir yerde görüyorsun yani günah üzerinde değil burada selam vermen sakıncasızdır bir daha de değil böyle değil bir daha de değil mutlak surette alakayı kesmek vardır ama mürtet <gülüyor> müşrik kafir Yahudi Hristiyan bunlara selam verme ve almanın sakıncasız olduğunu izah etmeye çalışıyorum burada. Hocam bunlar maske takmayı da bunlar oynayanın aynı fiilini istemiyorlar şu an? Şimdi maske takma meselesi, maske aslında bir ipucundan ibaret. Maske takma meselesinin kendisini el alacak, alacak olursa, bizim bu konudaki dayanaklarımız ne verdir? Bir, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim temime takarsa demiştir. İşte şirk koşmuştur veya o taktı şey havale edilir buyurmuştur ve bu maske bu temime kapsamındadır. Bazı alimler bile bunu küçük şirkten, yani temimenin kendisini, muska, nazarlık gibi şeyleri küçük şirkten saymışlardır. Büyük şirkten sayan da var. Bizi bu ihtilaf ilgilendirmiyor. Yani burada bir cehalet, mazeret olabilir. İkinci bir tehlikesi maske takmak, kafirlere benzemektir. Yani şeytana, şeytan kendisine kulluk ettirmek için planladı bu şeyi. Bu sisteme kabullenen kimselerin alametidir. Burada da cehalet, mazeret olabilir. Fakat maske e, bizim için en tehlikeli boyutta hangi küfrün alameti Ya namaz yasaklanıyor, cuma namaz yasaklanıyor, cemaat namaz yasaklanıyor, kimsenin hıkı çıkmıyor. Yani bunu onayladıklarının bir göstergesi bir yerde. Yani olayın derinlikleri var. Yani biz maske takan herkes kafirdir, böyle bir şey demiyoruz. Ama zahiren, umume. Maske takanlar, söylediğimiz küfürleri onaylayan ve bunu insanlara emreden kimselerdir. Zahiren bize maske takanın, yani eğer tanımıyorsak, bilmiyorsak, o cepheden gösteriyor kendini. Ama biliyorsak ki adam işte para cezası yememek gibi, tevhiller, şunlar, bunlar, bu şeylerden e, takıyor, cehalet sebebiyle takıyor falan filan. Biz böylelerini e, muayyen olarak zaten tekvir etmiyoruz, öyle bir şey söylemiyoruz yani. Tekvir ettiğimiz kısım şu, üstüne basarak söylüyorum. Kim cemaatle namazın, cuma namazlarının yasaklanmasını onaylıyorsa, böyle mesafeli şekilde kılınmasını onaylıyorsa, bizim tekfir ettiğimiz bunlar. Maske sadece bunun alameti oluyor. Hocam, geçen bir e, olay yaşadım da. Bizim, benim ev içinde caminin e, dibi, Oranın da bir tane müezzini var. İşte orada parkta falan bakkanlarında falan oturken er gelip geçtikçe bana diyor selam ver. Selam ver, selam ver, selam ver. Ben de selam vermek istemiyorum müezzin. Ee, geçen de bayağı bir tartışmamız oldu hatta. Bana diyor selam yok, selamet yok dedi. Üzerime falan yürüdü. Dedim abi bir işine gücüne bak dedim ya. Yani. O zaman açıklayacaksın neyse, yani, ne yüzden selam vermediğini. Hı. Şimdi burada muayyen şahıslarda selam verip vermemek her bir ferdimizin, her birerimizin kendi iştahına kalan bir şey. Adam bidatçı ise, bidatına davet eden birisi ise ona selam vermek almak yoktur. Ama müşrik bile olsa kafirlere yani kitap ehli ya kitapsız bile olsa kafirlere selam vermekte almakta sakınca olmadığını gördük rivayetlerden. Yani bizim şimdiye kadar Bizim de yanlış, şimdiye kadar yanlış, belki öyle intiba verdiğimiz bir konulardır. Çünkü Elbani'nin bahsettiği yazısı, işte bir lafsında zayıf tarihte gelen bir lafsında müşriklere selam verme, selam ile başlamayın şeklinde geldiği için, bir de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın işte Hirak'la yazdığı mektupta, işte Esselamu Ala Menittebe'al huda yani selam hidayete tabi olanların üzerine olsun. Elbani bunu da delil getiriyor. Böyle şaibeler olduğu için biz işte müşrikleri, müşrik gördüğümüz kimseye selam verme konusunda içimizde bir şey hissediyorduk. Tereddüt veya caiz olmadığı kanaatindeydik. Ama mesele ayrıntılı tahkik edilince farklı olduğu ortaya çıkıyor. Devlet yönetenlerle dini başkanı burada hiçbir kurtar yanı yok o zaman hocam yani onları biz görmüş olsak onlara kesinlikle selam vermeyiz selam da ama çünkü bunlar dini neticiler yani dinin motoru olduğu için Türkiye'de bak şimdi bunlar e, mürtetleştikleri için bunlara selam vermekte sıkıntı yok Müslümanların kapsamında olan bidat ehli veya büyük günahları açıktan işlemekte olan kimselere selam vermekte sıkıntı var. <gülüyor> sıkıntı burayla ilgili. Burasını iyi ayırt edilmez mesela. Diyanet mensupları dediğin zaman yani başkanını kastetmiyorum. Başkanı o e, dinden çıkmıştır. Zındık konumundadır yani bu. Ama Diyanet mensupları içerisinde cehalet sebebiyle mazur olanlar olabilir. Yani tekfirine mani durumları olanlar olabilir. Bunlar en azından bidatçı konumunda görülebilir. Bundan selamdan sakınabilirsin. Yani. <gülüyor> eğer mürted olmayanlardan ise onu diyorum yani. Adam mesela itikaden bunu kabullenmediğini ifade ediyor bize. Bunlar yanlış ama işte ben e, mecburen bunlara uyuyorum. Yoksa yasak var falan filan. Böyle sudan mazeret gösteren ama münafık bidatçı konumundadır. Çünkü diliyle bize küfür itikadında olmadığını söylüyor. Sadece amelinde onlara iştirak ettiğini söylüyor. Ama amelindeki iştirakı da kurtarmıyor. Yani o ayrı mesele. Allah mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın evet. Esselamu yani. ala menittebe al hüda demesi bile Şu mesela hirahle ile başladığı mektupta selam hidayete tabi olanların üzerine olsun demesi bile ayrı bir inceliktir. Yani bunu kullanmanda da sıkıntı yok. Selam hidayete tabi olanın üzer, üzerine olsun. Yani böyle bir selam vermekte sakınca olmadığını anlıyoruz değil mi? Üzerine Allah'ın yani. Ben ileride tabiyim de. Yani buna itiraz edecek adam ben kafir miyim dese niye kocunuyorsun ki der? diyebilirsin yani. Hidayete tabi olmuyor mu? Niye kocunuyorsun? <gülüyor> Kendi hazırlığına <etrar> eder. O <gülüyor> zaman maske tahannlarda bu tafsilata giriyorsun herhalde cahil. Şey. Ya muayyen şahıslarda yoksa genel mesela umumen tekfir meselesini ilgili yazı yazdım. Bu toplum hakkında bahsediyorsak bu toplum mürted olmuş bir toplum diyoruz. Ama Ama muayyen şahslar her biri mürtet olmuştur. Böyle bir şahitlik yapmıyoruz biz. Genel yani oradaki kayıt şudur. Bir toplumda küfür veya şirk veya bidat. Genel bir görünüm arz eder hale gelmişse umumen tekfir işte nebilerin yoludur. Başlık böyleydi. Altında da deliller zikrediliyor zaten. Umumen tekfir, muayyen tekfiri gerektirmez. Silahını evet, almadığımız durumda günahı düşermiş sadece işte bu iştihadi olan kısmı burası. O muayyen şahıslarda değişir. Mesela adam bidatçilerden ise yani Bazısı vardır mesela namaz ehli camiye gidip geliyor. Ama cahil bilmiyor. O yüzden yani kıldığı namazın namaz olduğunu zannediyor. Bu selamları ise almayabilirsin. Niye o bidat israr ediyor? Kafir olduğunda bilemiyoruz. Tanımadığımız yolda gördüğümüzün selamlamak sorumluluğu. Bu ortam. İşte zahir olan duruma göre değerlendirirsin. Maske Eğer var, küfür Küfürse zahir olan, bunda sakınca yok selamını yani almakta. Yolda geçip sadece maske taktığından dolayı de selam verdi, ben bir şekilde tanımıyorum. Evet. Bunu selamını almadığım için benim üzerinde bir sorumluluk var. İşte vardır. sen takdir et, almalısın bence. Yani, bu selamı yayma ile ilgili Allah talibini alıbasız olarak alması, mescid almakta. Yani işte o mecburiyet, mecburiyet ifadesini. Et. İşte kendin takdir edeceksin. Yani muayyen şahıslara onu indirgemek zor. Zındık diyoruz. Evet. Ama Müslüman ismi üzerinde duruyor. İslam üzerinde. Yani İslam. Siyasi. Siyasi manası. Yani. İslam. İslam. İsmi onun üzerinde var. Bu bize selam verecek. Selamı yaymamız gerektiğine dair deliller var zaten. Tarih-i var. Ama Üstündeki o isimden dolayı günah işliyor en azından. E, günah işleyen birine günah işlediği sırada az önce verdiğiniz örnek geçmiyor. E, bu şekilde bunu selamına, alınakaya ona selam vermekle İşte bak ben ne dedim? Adam camiye gidiyor, yani mevcut şeyde. Bunu almazsın, ben onu söylüyorum zaten. En azından bidat üzerinde o adam. Sokaktaki insan cezaların bunu e evet. böyle yani, ki. Yani. Yani bu konuda hata da edebilirsin, isabet de edebilirsin. Bu her ferdin kendi değerlendireceği bir şey. Yani adamı bidatçı gördüğün için mi selamını almadın, yoksa müşrik gördüğün için mi? Müşrik gördüysen selamını almamak diye bir şey olmaz. Günah işçi olarak görse, o da neyi sorulması gerekir. Günah farklı diye şey. adam kendine göre mazeresini, ailesini durum bu Allah'ta e, gıdaçı e, karan şeyi şu an daha zorlaştı gibi. Evet. He. E tabii ki ondan bahsediyoruz zaten. Yani, biz yani biz olayın de. fitne olması, bir sürü kapalılık olması, meselelerin birbirine girmiş vaziyette olması hepsi aynı hocam. Mesela tam müşrik tamam ama delili var. <gülüyor> Mürtet mesela Bununla ilgili yok yani. Bunu şimdi mürted konusu yani şimdi? Tamam, İslam mürtet İslam devleti devletinde veya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde mürtet olduğuna hükmedilen kimse zaten hayatta kalmaz. Tamam kalmaz işte. Bunlar niye selam işte onlar zındıklar kalmadı. konumunda. Yani kafir. Zındık kafirdir. Hocam? O zaman mürted demeyeceğiz yani. E zındık diyoruz zaten. Aslen mürteddir. Yani mürtet dinden çıkmış manasında. Dinden çıkmış ama dünya hükmü bakımından işte Müslümanlığı iddia ediyor. Müslümanlığı iddia eden bir kimseye veya la ilahe illallah diyen bir kimseye işte sen kafirsin sen mürtetsin alel tak böyle bir örnek yok sahabede. Ancak işte bahsettiğimiz kadının İslam kadısının hükmedip de biletini kesti. O müstesna. Bunun dışında zındıklar örneğini de söyledik. Yani devlet ona o hücceti şey yapmıyor ama sen biliyorsun. Bu şey kitabına bakabilirsiniz. Onun sonlarında e, çok kısmi bölümlerini attım. Darimi'nin Er-Raddalel Cehmiye kitabının sonlarında zındıkların konumunu da şey yapıyor orada. Bazen zındıklar topluluk olurlar. Ali radiyallahu anh'ın savaşta kimseler gibi. Yani kendisine ilah diye iddia edenleri öldürmesi gibi, yakması gibi Ali topluluk oluşturmuşlar. Bazen de işte bazı bidat fırkaları olur. Mesela rafıdiler, şiyanın kulatı, bunlar alel mutlak tekfir edilir, mutlak tekfir de tekfir edilir. Cehmiler böyledir, Allah'ın sıfatlarını inkar vesaire. Bunlar zındıklar konumundadır. Rafiziler böyledir mesela. Ancak sen devlet pozisyonda olursun, bunlara güç getirir pozisyonda olursun, savaşırsın, öldürürsün o müstesna. Ama kalıyorlar. Mesela biz bugün Türkiye'de yaşıyoruz, İran'da, Allah'a lem yüzde doksan mıdır Rafizi? Böyle bir şey. çok az. Yüzde doksan Rafizi, devletin resmi dini de Rafizilik. Bizim onlara gücümüz yatıyor mu? Öyle kalıyorlar. Bizim itikadımıza göre onlar akideleriyle mürted olmuşlardır. Ve bunu dilleriyle de ifade ediyorlar. Bunlar ayrı bir şeydi. Selamlaşma meselesi bir bidat boyutuyla alakalı bir ikinci boyutu küfür boyutu. Küfürden dolayı işte selam vermeme almama böyle bir engel yok. Ama bidat zahirse Burada e, selamın bir vebali olabilir. Yani mürtedin hayatta kalması söz konusu olmadığı için Allah Resulü zamanında veya Müslümanların toplumda kalması söz konusu değil. En fazla başka kafirlerin yanına kaçar gider. Hiçbir Müslümanla ilişkisi olmaz zaten. O yüzden onun selam vermek, almak bu boyutunu bilmiyoruz. Mürted tehas olarak. Bizim için mürtedlik hükmü de e, icra edilemediğinden zamanımızdaki e, küfre satmış olanlara geriye zındık boyutunda devam etmeleri kalıyor. Onlardan münafıklar gibi muamele görür. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam sahabeleri yani işte münafıklara selam vermeyin almayın dememiştir. Bildiği kimseler vardır. Ömer radıyallahu anh zamanında da var biliyorsun işte Huzeyfe radıyallahu anh söyledi Cenaze namazını kılıp kılmamak için. Siz bunu kapsamlı olarak mı araştırdınız yoksa? Evet. Şey mi ya? Yazıya dökmedim, şeyi o yüzden bile e, ifade edeyim dedim. Yazı işleri biraz sıkıntılı oldu artık, yaşlandık. Gözlerim uzar. Evet Allah Şu an başka bir çalışmaya devam ediyorum kardeşlerimde, fırsat olmuyor yani. O e, bir risale çıkar bu meselede, yani ilgili rivayetler. Aynı tılayla Sadece Sühel bir Salih'ten gelen bu rivayetin tarihleri ve lafız farklılarını çıkarmak bir 50 sayfalık Risale tutar. O kadar söyleyeyim yani. Hocam sadece bir konuda şu kadar yanmış. Kitap olur. bu rivayetler ve tarifleri açısından da ele alınıyor. Mesela hükmü boyutuyla ilgili yorumlara giriyor da. Yani. Benim bahsettiğim Sadece rivayetin tarihleri ve lafız farklılıklarıyla ilgili tutacak Yekuk. Selam meselesi Mesela bu bu bir boyutu selam meselesi. Yani o kadar kitap tutar. Yani Müslümanların kendi aralarında selamlaşmaları, kim kime nasıl selam verilir, toplu halde selam nasıl? Yani bir sürü ayrıntıları var selam meselesi meselesinin esasında. Yani selam meselesi böyle bir kitap tutar. Belki daha fazla vardır. Ya şimdi ceneye mesela onunla ilgili öldüğünde şey e, cenazesine katılmayın. Selam verin, selam almayın de o rivayet değil miydi o şey? mi? ceneye için denildi mi? Yok. Kaderiye. Ha, Kaderiye işte. İşin tamam. İşin yani oraya bir de girsek hocam mesela. Diyelim ki şu anda zaten kaderi yiman konusunda sıkıntı var. İşte diyorum ya, ya bu bu de, mesele muayyen çağlarda ihtilalde gerekiyor. İş yaptığınız şey. zaman hocam mesela bu türlü mesela hani zındık dedik ya. Evet. E şimdi bu türlü mesela şey yaptığımız zaman da almadan almadan bir problem var mı yani? Hani kaderi kaderle ilgili hani sıkıntı var ya evet. hani bununla ilgili rivayet var. Hani cenazeye cenaze katılmamak işte selamını almamakla ilgili. Yani buna ne yapacağız? Buna ne diyorsun hocam? Yani işte Bidatinden dolayı e, küfre girmiş olanlar böyle. Dediğim doğru. İşte Bidat, Almayabiliriz yani. E tabi Bidatinden dolayı. Dedim ya bunu bidatle ile böyle. Ama hani zındık diyoruz ya hocam. Bak, bak şimdi. Tam orasını ayırt Olayın, çünkü olayın yani. boyutlarını şöyle e, ayırdık. Cemaatle namazın yasaklanması Bu bir küfür. Bu tamam. Ama senin söylediğin kısmı bidatla alakalı olan kısım. Mesela kaderi ilgilendiren kısmıyla alakalıysa hastalığın bulaşması meselesi ise böyle bidatlerden dolayısa orada selam verilip alınmaz o ayrı. İşte şu anda da onu yaşamıyoruz mı hocam mesela? İşte o kişiden kişiye değişir. Namazın yasaklanması Hiç. başka bir şey. Çünkü o söylediğin mesele mesela eee cevapet mazeretidir. İşte Alimlerin ihtilafıdır vesaire vesaire. Bu mazeret kaldıran bir mesele. Ve bidatla ilgili bir mesele. İşte Ama e, her hastalığın bulaşına inanan insan işte camide, cemaatle, namazın yasaklanmasını savunmuyor. Anlatabilirim evet. mi? Veya her camide, cemaatle, namazın yasaklanmasını e, onaylayan insan bu akidevi meselelerle bir alakası olmayabilir. liberaller gibi sekülerleşmiş adamlar gibi laikler gibi mesela adamın zaten itikatla bir alakası yok. Adamların şeyi küfür zaten. Aslı küfür. Ondan farklı zaten hocam. Yani, yani namazında değil ki adam kendi zaten namaz kılmıyor. Cenapeller gibi mesela. Yani buna belki selam vereceğin kimseler çıkar bunlardan ama AKP'liler arasında dediğin türden insanlar daha fazladır. Yani selam verecek, almayacak insan sayısı daha fazla duruyor tete. biz bu selam meselesine işte kimine selam vermiyoruz gibi bir şey oldu artık. Ben şahsı ne İşte şunu şunu soracağım. Ben burada genelden bahsediyorum. Anladım. Genellemeden bahsediyorum. Muayyen şahıslarda bu adam bidatçı mı? Yoksa e, kafirlerden mi? Yani küfre girmiş olanlardan mı? Yani muayyenler bunu herkes için mutlak bir şey de söyleyemezsin. Bu konudaki aşırılık yani e, adamı şeye düşürür mü hocam? Harici bir fırka olmasına vesile bir kapı gibi olabilir mi? Mesela bizim için. Aşırılık dediğin mesela? Yani mesela ben şimdi selam almıyorum çoğu insandan. Allah vermesin yani harici. Selam verip almamanın tekbirle bir alakası olmadığını anladın mı sohbette? Ama anlamamıştım şimdi anladım. Yahu selam verip almama, yani küfür selam verip almaya mani bir durum değil. Ama bidat mani. Yani Müslüman'ın selamını almıyorsun, zahiren Müslüman sayılan kimsenin selamını almıyorsun. Günahkar, aleni fıskı, yani büyük günahları açıktan işleyen, üzerine ittifak olan büyük günahları açıktan işleyen kimsenin selamını almıyorsun. Ama kafirin selamını alabiliyorsun. <gülüyor> Yani bunun haricilikle çok bir alakası yok. Belki haciler bu meseleyi de elçinete muhalif eder. Kendilerine fayı çıkartıyor. Şimdi vebale girin mi diye sordu ya Filiz. Şimdi bu kadar ısrar edeceğiz mı o inşaatları? E, tanımadığın Şş. tanımadığın kimsede e, bu toplumda zahir olan nedir? Topuk, topuk, topuk. Zahir olan mesela namazın yasaklanması e, kimsenin itirazı çıkmadığı için zahiren bunlar bu toplum yani bizim tanımadıklarımız bunu onaylıyor almak lazım yani, <gülüyor> ama Nasır'ın dediği boyutu şu adam dindar bir görünümde mesela sufi maske takıyor cübbeliler gibi burada, burada bidatçının selamını alıp almama meselesiyle alakası var işte İşte burada biz iştah ettiğimizde Evet. İsa bir dedirsek etmesek iki değil mi? O, o, o hakim ve yöneticiler için, kadı ve yöneticiler için geliyor da. O bizi de kapsamaz mı orada? Bilmiyorum yani. Onu umlaştırmak zor iş. Orada seni almak mı seni vebale sokar yoksa almamak mı? Yani bunu tahmin etmek <gülüyor> lazım aslında. Ya bilmediğin kimse hakkında yani bir vebalden çok bahsetmemek lazım yani. Mesela alsan yani da bu da. hata olur. Almasan da hata olabilir. yani. E Genel bakıp almak en şeyi gelir. Yani. Bilmediğin kişiler hakkında da niyet veriyor. Yani. yani sonra da gördüğün her sakallı, sarıklı adam sufi demek değil ki yani. O var yani. Adam bir de maske takmış. Hocam maske takıyorsa Haluk'un bizim konuştuğumuzda Hakikaten görüntüsüyle sakallı, cübbeli ama maske takıyor, bir daha evet. işliyor. Yani, bir daha... Evet. Bu evet. kendimize evet. kalmış değil mi? Yani Öyle. yani mutlak bir şey söylemek doğru olmaz böyle şeylerden. Tamam pekini de ona korkuyor. da var. Allah razı olsun. <Gülüyor> laf kesici şeyler oldu. bir hava de, bu yani selam adamı hangi konumda görüyoruz vermeseceksin hangi konumda görüyoruz. edip buna davet eden adam belli değil midir? Ona selam Senin şimdi sonradan gördüğün adam umumiyetle, selamünaleyküm, aleykümselam. Bidatçı bile olsa bidatçıların avamından olabilir en fazla. Bil Bilmedin bunu da şey yok. Yani tanımadın, bilmediğin bir adamın selamını aldın diye Allah seni mesul tutmaz zaten. Yani böyle bir şey yok. Maske varsa yazandıktır. Ya münafıktır o zaman ya. Da. ya mutlak değil Cahil Cimri olabilir da ya. Cahil de olabilir yani. Yani. Veya tevil sahibi de olabilir Cimri Bak mesela de. bizim U.S. kardeş Almanya'dan buraya gelebilmek için, için Mecbur maske takmak zor Sen Öyle de değil. bunu havalarında gördün <gülüyor> Yani <gülüyor> mutlak <gülüyor> Yani onun konumu belki havaalanı ekstra diye devlendirebilirsin ama işte dolmuşlarda gidip gelenler var, tevhid sahipleri var, mazeret sahipleri var, türlü türlü şeyler var. Yani umum hüküm hiçbir zaman muayyen hakkında mutlak hükmü gerektirmez. Hocam dafın bitti mi hakkında? Yani bunu kurduğu şartlara göre değerlendirip lazım o zaman ben anladım. E tabii ki biz ne diyoruz? Yani muayyen kimselerde her birimiz olayı o kişi hakkındaki nasıl davranması gerektiğini, nasıl selam verecek mi, vermeyecek mi? Bu konuda basiret düzen olması lazım her bir elimizin. Allah'lık gelişe nasıl. Yani, şey. yani asıl olan nedir? Bugün sohbeden anlaşılan ne ne yani asıl olan? Asıl olan selam vermek ve almak, selamı yaymak. Asıl olan budur. Bu asıldan çıkaracak bir delile sahipsen o zaman e, bu selamı almamak devreye girer. Aslında çıkaracak alacak delil de bidat değil mi? mi? E tabi bidat'i ishar etmek. Bidati. Davet etmek buna. Bidati. Muhtemelen sana maskeni tak diyen bir adam ne selamlıyor, verir, ne selamını alır senden. Muhtemelen. Öyle oldu zaten öyle. <gülüyor> Gene de öyle yani. Farkta, geldi şöyle Öyle <gülüyor> etti. <Selam değil, görmedi. gülüyor>